568, numaralı konu, emirin halka tepeden bakıp kapısını onlara kapatmasının yasaklanması, Hz. Ömer'in Mısır'da kendisi için ev yeri olarak ayırtılan arsayı Müslümanlara pazar yeri yapması, evet, Amr İbnül As Mısır'dan bir mektup yazarak Hazreti Ömer'e, biz senin için mescidin yanında bir ev yeri ayırdık, bu hususta emriniz nedir, diye sordu, Hazreti Ömer de ona, Hicaz'da oturan bir kişi için Mısır'da ev mi yapılırmış, şeklinde bir cevap yollayıp orayı Müslümanlar için pazar yeri yapmasını emretti.